MÜLK Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şanı ne yücedir onun ki, mülk elindedir. O her şeye kadirdir. Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye, sizi imtihan etmek için ölümü de, hayatı da O yarattı. Onun kudreti her şeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır. Yedi gövü birbiriyle ahenk içinde yaratan odur. Rahmanın yarattığında nizamsızlıktan eser göremezsin. Haydi çevir gözünü. En küçük bir kusur görüyor musun? Sonra tekrar tekrar gözünü çevir. Kusur bulamaz. Hor ve hakir sana döner. O göz bitkindir artık. Andolsun ki. Dünya semasını biz kandillerle süsledik. Şeytanlar için o kandilleri birer taş yaptık. Ve onlar için bir de alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için de cehennem azabı vardır. Dönülecek ne kötü bir yerdir o. Oraya atıldıklarında cehennemin gürleyişini işitirler ki kaynayıp duruyor. Neredeyse öfkeden parçalanacak. Kafirlerden her bir bölük oraya atıldıkça, onların bekçileri sorar kendilerine, bu azaptan sakındıran bir peygamber size gelmedi mi? Evet derler, bize bir peygamber geldi, ama biz onu yalanladık. Allah bize bir şey göndermedi, siz büyük bir sapıklıktasınız diye karşılık verdik. Keşke onu dinleseydik derler. Keşke düşünseydik. O zaman şu alev alev yanan cehennem ehlinden olmazdık. Günahlarını böylece itiraf ederler. Uzak olsun ateş ehli Allah'ın rahmetinden. Rablerine görmeden inanıp da ondan korkanlara gelince muhakkak onlar için Allah'tan bir mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Siz ister sözünüzü gizleyin, ister açığa vurun. Hiç şüphesiz o gönüllerde saklı olanı bilir. Yaratan bilmez olur mu hiç? Onun ilmi, en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. O her şeyden hakkıyla haberdardır. Üzerinde gezin ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin diye Yeryüzünü sizin emrinize veren O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Yoksa siz, gökteki meleklerin sizi yerin dibine batırmayacağından emin mi oldunuz? Bir de bakarsınız ki, yeryüzü çal kalanıp duruyor. Veya gökteki meleklerin üzerinize taşlar yağdırmayacağından emin mi oldunuz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz. Andolsun, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bakın, cezalarını nasıl verdim? Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşları da mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür. Kimdir o Rahman'dan başka size yardım edecek kuvvet? Kafirler açık bir aldanış içindeler. Eğer o size verdiği rızkı kesecek olsa, kimdir sizi rızıklandıracak olan? Doğrusu onlar azgınlıksa ve nefrette direnip duruyorlar. Hangisi doğru yoldadır? Yüzüstü sürünüp giden mi? Yoksa dost doğru yolda doğru yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size kulak veren, size göz ve kalp veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yaratıp yeryüzüne yayan O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Onlar der, eğer doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Sen de ki, O'na dair bilgi Allah katındadır. Ben apaçık bir sakındırıcıyım. Ne zaman ki azabı yakınlarında görüverirler, o zaman o kafirlerin yüzü simsiyah kesilir. İşte denir onlara, isteyip durduğunuz şey budur. De ki, eğer Allah beni ve beraberimdekileri helak etse, veya bize merhamet etse, kimdir kafirleri acı bir azaptan kurtaracak olan? De ki, o Rahmandır, ona inandık, ve ona güvendik, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, eğer suyunuz yerin dibine çekilecek olsa, kimdir size tekrar bir akarsu getirecek olan? Kalem suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, yemin olsun kaleme ve yazdıklarına. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Ve hiç şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Hanginiz cinnete uğramış? Onun yolundan sapmış olanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolda olanları da o hakkıyla bilir. Seni yalanlayanlara aldırma. Onlar kendilerine uysal davranmanı isterler. Ta ki onlar da sana yaltaklansınlar. Çok yemin edene, haysiyetsiz kimseye, kusur arayana, söz taşıyana, hayırdan alıkoyana, haddini aşana, çok günahkar olana, katı kalpliye ve bütün bunların ötesinde kötülüğüyle ün salmış kimseye çok mal ve evlat sahibidirler diye sakın iltifat etme. Ona ayetlerimiz okunduğunda bu eskilerin masallarıdır der. Biz onun burnunu damgalayacağız. Onları tıpkı bahçe sahiplerini imtihan ettiğimiz gibi imtihana uğrattık. O bahçe sahipleri sabah vakti mahsullerini devşireceklerine dair yemin etmişlerdi. Bir istisna yapıp inşallah da dememişlerdi. Onlar uykudayken Rabbinden gelen bir afet o bahçeyi kuşattı. Bahçe yanıp simsiyah kesili verdi. Sabahleyin birbirlerine seslendiler. Mahsulünüzü toplayacaksanız erken davranın. Fısıldışarak gittiler. Sakın yanımıza bugün bir yoksul sokulmasın dediler. Yoksullar daha gelmeden mahsullerini toplayacaklarını sanarak erkenden gittiler. Bahçenin halini gördüklerinde herhalde biz yanlış yere geldik dediler. Başlarına geleni anlayınca da doğrusu biz mahrum kaldık dediler. İçlerinden aklı başında olanı ben size Allah'ı tesbih edin dememiş miydim dedi. Onlar Rabbimizi tenzih ederiz. Zalim olan biziz dediler. Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azgınlık etmişiz. Olur ki Rabbimiz bize bundan daha hayırlısını verir. Artık biz Rabbimize yöneldik. Dünya azabı işte böyledir. Ahiret azabı ise daha da büyüktür. Keşke bunu bilselerdi. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar için Rablerinin katında ebedi nimetlerle dolu cennetler vardır. Biz Müslümanları kafirlerle bir tutar mıyız? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Yoksa ders aldığınız bir kitap var da her şeyin istediğiniz gibi olacağını ondan mı öğreniyorsunuz? Veya her şey hükmünüze uygun şekilde olacak diye, kıyamete kadar baki kalmak üzere, size verdiğimiz bir söz mü var? Sor onlara, bu iddiaya onlardan hangisi kefildir? Yahut bu iddialarında ortakları mı var? Eğer doğru söylüyorlarsa, haydi getirsinler ortaklarını. Her hakikatin bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı gün, onlar secdeye çağrılırlar fakat güçleri yetmez. Gözleri dehşetten baygın düşmüş, her taraflarını zillet kaplamıştır. Halbuki onlar sapa sağlamken de secde etmeye çağrılmışlardı. Artık Kur'an'ı yalanlayanları bana bırak. Biz onları inkar ve isyanlarına karşılık nimetler vererek hiç bilmedikleri bir taraftan azaba yaklaştıracağız. Ben onlara mühlet veririm. Doğrusu benim tuzağım pek kuvvetlidir. Yoksa sen onlardan bir ücret istediğinde ağır bir borç altına mı girdiler? Veya gayb âlemlerinin bilgisi onların yanında mı ki oradan alıp yazıyorlar? Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Balığın arkadaşı Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederle doluyken Rabbine niyaz etmişti. Eğer ona Rabbinden bir nimet erişmeseydi, kınanmış bir halde, çıplak bir araziye atılır giderdi. Rabbi, onun duasına cevap verdi ve onu salih kullarından kıldı. O kafirler, Kur'an'ı işittiklerinde, hasetlerinden neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Hala da, o bir mecnundur diyorlar. Halbuki o, bütün alemler için bir öğüttür. Hakka Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hak olan o kıyamet nedir o hak olan kıyamet? O hak günün dehşetini sen nereden bileceksin? Semut ve Aad kavimleri de o korkunç günü yalanlamıştı. Semut kavmi şiddetli bir sesle helak oldu. Aat kavmi ise ...dehşetli ve dondurucu bir kasırgayla helake uğradı. O kasırgayı Allah onlara yedi gece sekiz gün musallat etti. Onları görseydin, kökünden koparılmış boş hurma kütükleri gibi yıkılıp kalmışlardı. Şimdi onlardan hayatta kalan birini görüyor musun? Firavun'la ondan öncekiler ve Lut kavmi de o büyük günahı işlediler. Onlar Rablerinin gönderdiği peygambere karşı geldiler. Allah da onları şiddetli bir azapla yakaladı. Yeryüzü sular altında kaldığında sizi gemi üzerinde biz taşıdık. Ta ki size bir ibret olsun ve işiten kulaklarda yer etsin. Ve işiten kulaklarda yer etsin. Ne zaman ki sura ilk defa üfürülür, ve yeryüzü ve dağlar yerinden kaldırılır. Birbirine bir defa çarpmakla darmadağın edilir. İşte o zaman olan olmuştur. Gök yarılmış, intizamdan çıkmıştır. Melekler semanın etrafındadır. Onların üstünde de Rabbinin arşını sekiz melek taşır. O gün Rabbinize arz edilirsiniz... Yaptıklarınızdan hiçbir şey gizli kalmaz. Defteri sağ tarafından verilen kimse, Alın der, okuyun kitabımı. Ben gerçekten hesaba uğrayacağıma inanmıştım. Artık o pek hoş bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. O cennetin meyveleri yanı başındadır. Geçmiş günlerde yaptıklarınıza mükafat olarak, afiyetle yiyin ve için denir. Defteri solundan verilense, keşke der, kitabım verilmeseydi. Hesabımı öğrenmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana fayda vermedi, gücüm kuvvetim kaybolup gitti. Tutun, bağlayın onu, sonra cehenneme atın, sonra da yetmiş arşın zincire burun. Çünkü o, şanı pek büyük olan Allah'a inanmazdı. Yoksulları doyurmaya öneyak olmazdı. Orada bugün onun için ne bir candan dost vardır, ne de kanlı irinden başka bir yiyecek. Onu ise ancak bilerek günah işleyen kafirler yer. Gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki, bu Kur'an pek şerefli bir peygamberin, Allah'tan getirdiği sözdür. O şair sözü değildir. Ne imansız kimselersiniz. O kâhin sözü de değildir. Ne düşüncesiz kimselersiniz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer o peygamber bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, biz onu kudretimizle yakalardık. Sonra da can damarını kesiverirdik. Hiçbiriniz buna mani olamazdı. O Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların bulunduğunu biz elbette biliriz. O, ahirette kafirler için bir pişmanlık sebebidir. Muhakkak ki o, kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan hakkın ta kendisidir. Öyleyse Rabbinin yüce ismini an ve onu bütün noksanlardan tenzih et. Meariç Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İsteyen biri, başına gelecek azabı istedi. O azap kafirler içindir ki, onu önleyecek hiçbir kuvvet yoktur. O yüce âlemlerin sahibi, Allah tarafından gelecektir. Melekler ve Cebrail, 50 bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde, Allah'ın emrini almak üzere arşa yükselirler. Sen güzel bir sabırla sabret. Onlar o günü uzak görüyorlar. Bizse yakın görüyoruz. O gün gök erimiş bakıra döner. Dağlar atılmış rengarenk yün gibi olur. Dost, dostun halini sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Fakat mücrim ister ki, o günün azabından kendisini kurtarmak için, oğullarını, hanımını, kardeşini, içinde barındığı sülalesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini birden feda etsin de azaptan kurtulsun. Heyhat! O saf ateştir. Derileri soyup kavurur. Hak'tan döneni, imandan yüz çevireni Malı toplayıp yığanı kendisine çağırır. Muhakkak ki insan hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Ona bir kötülük dokunduğunda feryat eder. Bir hayır eriştiğinde ise cimrileşir. Ancak namazlarını kılanlar müstesnadır. Onlar namazlarında devamlıdırlar. Mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır. Onlar hesap gününe iman ederler.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 Onlar Allah'a ve kullara karşı olan emanet ve mesuliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar şahitliklerini hakkıyla yerine getirirler. Onlar namazlarını devamlı olarak vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte onlar cennetlerde ikram olunacak kimselerdir. Kafirlere ne oluyor ki sağdan soldan bölük bölük koşuşup, etrafında birikerek seninle alay ediyorlar. Yoksa onlardan her biri, nimetlerle dolu cennete girmeyi mi umuyor? Asla! Biz onları, bildikleri bir damla sudan yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine daha hayırlı olanlarını getirmeye kadiriz. Hiç kimse bize mani olamaz. Bırak onları! Batıl düşüncelerine dalsınlar ve kendilerine vaat edilen güne kavuşuncaya kadar oyalana dursunlar. O gün onlar karşılarına dikilmiş hedeflerine koşarcasına hızla kabirlerinden çıkarlar. Gözleri dehşetten baygın düşmüş, her taraflarını zillet kaplamıştır. Onlara vaat olunan gün işte budur. Nuh suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Pek acı bir azap, kendilerine gelmeden önce, kavmini sakındır diye, biz Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh, ey kavmim dedi, ben size gönderilmiş apaçık bir sakındırıcıyım. Allah'a ibadet edin, onun emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının, ve bana itaat edin diye gönderildim. Ta ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın, ve helak etmeyip, Belirli bir vakte kadar sizi yaşatsın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel geldiğinde geri bırakılmaz. Keşke bunu bilseydiniz. Nuh, ey Rabbim dedi. Kavmimi gece gündüz imana çağırdım. Fakat ben davet ettikçe onlar daha da çok kaçtılar. Her ne zaman onları bağışlamam için senin mağfiretine çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar Beni görmemek için elbiselerini başlarına geçirdiler, inat ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra onları açıkça davet ettim. Sonra da hem açıkça hem de gizliden gizliye onları imana çağırdım. Onlara dedim ki Rabbinizden af dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Ta ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin, mallarınızı ve evlatlarınızı arttırsın, size bahçeler versin, ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğünü hiç düşünmüyorsunuz? Halbuki O sizi halden hale sokarak yaratmıştır. Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratmıştır. Ayı orada bir nur yapmış güneşi de bir kandil olarak asmıştır. Allah sizi topraktan bir bitki gibi bitirmiştir. Sonra tekrar oraya gönderecek, sonra da kabirlerinizden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için döşemiştir. Ta ki orada geniş yollar edinip dolaşasınız. Nuh, ey Rabbim dedi. Onlar bana isyan ettiler de, mal ve evlatlarının çokluğu, Kendisinin hüsranını arttırmaktan başka bir işe yaramayan kimselere uydular. Onların uydukları kimseler de pek büyük tuzaklar kurarak onları haktan uzaklaştırdılar. Ve dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ne veddi, ne süva'ı, ne yeğusu, ne yeğuku ve ne de nesri terk etmeyin. Böylece çoklarını saptırdılar sen de o zalimlerin şaşkınlıklarından başka bir şeyini arttırma. O zalimler, günahları yüzünden boğuldular ve sonra da ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadılar. Nuh, ey Rabbim dedi, yeryüzünde kafirlerden tek bir kişi bırakma. Eğer bırakırsan, onlar yine senin kullarını saptırır, ancak kafir ve günahkar nesiller dünyaya getirirler ey rabbim beni anne ve babamı mümin olarak evime gireni mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla zalimlerinse helaklerinden başka bir şeyini arttırma cin suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla de ki cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyerek şöyle dedikleri bana vah yolundu. Biz doğru yola ileten harikulade bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Biz Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Rabbimizin azameti her şeyin üstündedir. O eş veya evlat edinmekten münezzehtir. Bizim akılsızlarımızsa Allah hakkında yalan yanlış şeyler söylüyorlar. Halbuki biz, insanların da cinlerin de Allah hakkında yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazıları, cinlerden bazı kimselere sığınarak onların azgınlıklarını artırmışlardır. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Biz kulak hırsızlığı yapmak için göğe erişmeye çalıştık. Fakat onu dehşetli muhafızlarla, ve alevli taşlarla dolu bulduk. Evvelce haber işitmek için orada oturacak yerler bulurduk. Şimdi ise kim dinlemeye kalksa onu gözeten bir alevli taş bulur. Yeryüzünde olanlar için bununla bir kötülük mü kastedilmiştir? Yoksa Rableri onlar için bir hayır mı murad etmiştir? Onu bilmeyiz. Bizim aramızda salih olanlar da vardır, olmayanlar da. Çünkü biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı ve ondan kaçıp kurtulamayacağımızı anladık. Biz o hidayet rehberini işittiğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine iman ederse ne mükafatında bir eksiklikten korkar, ne de bir haksızlığa uğramaktan. Aramızda Müslümanlar da vardır, haktan sapmış olanlar da. Kim Müslüman olursa, doğru yolu arayıp bulanlar, işte onlardır. Haktan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. Eğer insanlar ve cinler, hak yolunda dosdoğru gitselerdi, onları bol rızıklara kavuştururduk. Böylece rızık bolluğu ve darlığıyla, biz onları imtihan ederiz. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi de onu şiddetli bir azaba uğratır. Mabetler Allah'a ibadet içindir. Allah ile beraber hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu ve Rasulü namaz kılmak için kalktığında, cinler onun ibadetini görmek için birbirine girercesine etrafında toplanıverdiler. De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, ne sizden bir zararı uzaklaştırmaya benim gücüm yeter, ne de size bir fayda vermeye. De ki, ona isyan edecek olursam, hiç kimse beni Allah'ın azabından kurtaramaz. Ondan başka sığınacak birisini de bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah tarafından gönderileni size tebliğ etmekten ibarettir. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onun hakkı içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşidir. Nihayet onlar kendilerine vaat olunan azabı gördüklerinde yardımcısı zayıf ve sayısı az olanın kim olduğunu bileceklerdir. De ki: Size vaat olunan azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için daha geç bir vakit mi tayin etmiştir? Bunu ben bilemem. Görünmeyen alemleri bilen odur. O hiç kimseyi gaybtan açıkça haberdar etmez. Ancak peygamberlerden bildirmek istediği müstesnadır. O peygamberin önüne ve arkasına da şeytanların o haberleri almasına yahut onu yanıltmasına mani olacak gözetleyici melekler sevk eder. Ta ki o peygamber meleklerin Rableri tarafından gönderileni kendisine hakkıyla tebliğ etmiş olduklarını bilsin. Allah ise onların her halini ilmiyle kuşatmış, olmuş ve olacak her şeyi bir bir tespit etmiştir. Müzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey elbisesine bürünen! Az bir kısmı müstesna, geceleyin ibadet için kalk. Gecenin yarısında veya biraz daha geç kalk. Yahut biraz daha erken kalk ve Kur'an'ı açık açık tane tane oku. Biz sana pek büyük bir söz vahyedeceğiz. Gece vakti kalkmak nefse daha çok tesir eder. Kur'an ve zikir için de daha elverişlidir. Çünkü senin için gündüz vakti uzunca bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve tam bir ihlasla ona yönel. O doğunun da, batının da Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Sen de onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve kötülüklerine karşılık vermeden güzellikle onlardan uzaklaş. Varlık sahibi olup da ayetlerimizi yalanlayanlara az bir mühlet ver ve onları bana bırak. Muhakkak ki katımızda onlar için ağır zincirler alevli bir ateş, boğazda kalan bir yiyecek ve pek acı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılmış kum yığınına döner. Muhakkak ki biz size şahit olarak bir peygamber gönderdik. Tıpkı Firavun'a peygamber gönderdiğimiz gibi. Firavun peygambere isyan etti, biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık. Eğer inkar ederseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden nasıl korunacaksınız? Öyle bir gün ki, şiddetinden gök yarılmış, Allah'ın vaadi yerine getirilmiştir. İşte bunlar bir öğüttür. Dileyen, Rabbinin rızasına ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz Allah biliyor ki, sen ve seninle beraber olanlardan bir topluluk, Gecenin üçte ikisine yakın veya yarısı kadar yahut üçte biri kadar bir zaman ibadete kalkıyorsunuz. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allah'tır. Gece ibadetine güç yetiremeyeceğinizi bildiği için Allah gece namazını size farz kılmadı. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar vardır. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızkını aramak için yeryüzünde dolaşacak, daha başkaları da Allah yolunda cihad edeceklerdir. Onun için Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah yolunda bağışta bulunmak suretiyle Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için hayır olarak ne gönderirseniz, onu Allah katında daha hayırlı ve daha sevaplı bulursunuz. Allah'ın mağfiretini dileyin. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Müddessir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey elbisesine bürünen! Kalk ve insanları Allah'ın azabından sakındır. Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Azaba sebep olacak günahlardan uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görüp de başa kakma. Rabbin için sabret. Sura üfürüldüğü gün, işte o gün zorlu bir gündür. Kafirlere hiç kolay gelmez. Tek başına yarattığım o kimseyi bana bırak. Ona bol bol servet verdim. Gözü önünde duran oğullar verdim. Daha pek çok nimetleri önüne serdim. Sonra o daha da arttırmamı istiyor. Asla, çünkü o ayetlerimize karşı direnip durdu. Ben de onu pek zorlu bir azaba süreceğim. Düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Yine kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Sonra baktı, sonra kaşını çattı, suratını astı. Sonra sırt çevirip kibirlendi. ''Bu olsa olsa eskiden kalma bir sihirdir.'' dedi. ''Bu ancak beşer sözüdür.'' dedi. ''Ben onu Sakar'a sokacağım.'' Sakar'ın ne olduğunu bilir misin? O yakmadık bir şey bırakmaz. Azabı tekrarlamaktan da vazgeçmez. O insana susamıştır. Üzerinde on dokuz melek vardır.'' Biz cehenneme meleklerden başkasını muhafız yapmadık. Onların sayısını da kafirler için bir intihan vesilesi kıldık. Ta ki kendilerine kitap verilenler iyice inansın, iman edenlerin imanı artsın, kitap ile müminler bir şüpheye düşmesin, kalbinde nifak hastalığı bulunanlarla kafirler de Allah bu misalle neyi anlatmak istedi versinler. Allah böylece dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir. Rabbinin ordularını ondan başkası bilemez. Cehennemse insanlar için bir ibrettir. Hayır, ibret almazlar, yemin olsun aya. Ve dönüp geldiği an geceye ve ağırdı an sabaha. O sakar, belaların en büyüğündendir. Hayırda ileri gitmek isteyenler için de geri kalmak isteyenler içinde o bütün insanlara bir uyarıcıdır. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür. Ancak defteri sağından verilenler müstesnadır. Onlar kazandıklarından kat kat fazlasıyla mükafatlandırılır. Onlar cennetlerdedir. Mücrimlerden sorarlar. Sizi sakara sokan nedir? Derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları doyurmazdık. Batıla dalanlarla beraber biz de dalar giderdik. Hesap gününü yalanlardık. Nihayet ölüm gelip çattı. Şefaat edeceklerin şefaati onlara bir fayda vermez. Onlara ne oluyor ki Aslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip duruyorlar. İstiyorlar ki her birine gökten ayrı sayfalar insin. Hayır! Aslında onlar ahiretten korkmazlar. Fakat bu Kur'an gerçekten bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Ancak Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Azabından korkulmaya layık olan da, günahları bağışlayacak olan da odur. Kıyamet Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin ederim kıyamet gününe Yemin ederim kendisini kınayan nefse. İnsan öldükten sonra kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Biz parmak uçlarına varıncaya kadar onu derleyip toplamaya kadiriz. Doğrusu insan ömrünü günahla geçirmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış diye sorar. Gözler kamaştığı, ay tutulduğu, Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, sığınılacak hiçbir yer yoktur. O gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur. Yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey o gün insana bildirilir. Daha doğrusu insan günahlarını örtmek için özürlerini ortaya koysa bile kendi kendisinin şahididir. Ey Habibim! Cebrail sana Kur'an'ı okurken acele edip de dilini kıpırdatma. Onu bir araya toplayıp okutmak bize aittir. Cebrail'e okuttuğumuzda sen onun okuyuşunu takip et. Sonra onu açıklamak yine bize aittir. Hayır, siz dünyayı seversiniz. Ahireti ise bırakırsınız. Yüzler var, o gün ışıl ışıldır. Rabbine bakar. Yüzler var ki o gün asıktır, belini kıracak bir azaba uğrayacağını bilir. Can boğaza gelip dayandığında, etrafındakiler şifa verecek kimse yok mu dediğinde, can veren kimse anlar ki ayrılık vaktidir, bacakları birbirine dolaşır. nedir işte o gün sevkiyat. Oysa o ne iman etti, ne namaz kıldı üstelik yalanladı, yüz çevirdi, sonra da çalım satarak döndü, kalminin yanına gitti. Layıktır sana layık. Sonra yine layıktır sana layık. İnsan zanneder mi ki başı boş bırakılacak? O rahme dökülen bir damla su değil miydi? Sonra o damla bir kan pıhtısı oldu. Sonra Allah onu yaratıp güzel bir suret verdi. Ondan da. Erkek ve dişi iki ayrı cins çıkardı. Bütün bunları yapan, ölüleri tekrar diriltemez mi? İnsan suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan üzerinden öyle bir devir geçti ki, adı anılmaya bile değmez bir şeydi. Biz insanı karışık bir damla sudan yarattık. İmtihana çekmek için onu işitir ve görür hale getirdik. Biz ona doğru yolu gösterdik. Artık ister şükreder, ister nankörlük eder. Kafirler için de zincirler, boyunduruklar ve alevli bir ateş hazırladık. İhlasla kulluk edenlerse, içine kafur katılmış şarapla dolu kadehten içerler. O kafur, cennette bir pınardır ki Allah'ın mümin kulları içerler ve onu diledikleri tarafa akıtırlar. Onlar adaklarını yerine getirirler ve dehşeti her tarafı kaplayan bir günden korkarlar. Kendi canlarının çektiği yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz derler. Sizden bir karşılık veya teşekkür istemiyoruz. Yüzlerin asılacağı o dehşetli günde biz Rabbimizden korkarız. Allah onları o günün şerrinden korur, yüzlerine güzellik, gönüllerine sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırır. Orada koltuklara kurulurlar, ne bir yakıcı sıcak, ne de dondurucu bir soğuk görmezler. Cennet ağaçlarının gölgesi üzerlerine düşmüş, meyveleri ise emirlerine sunulmuştur. Etraflarında gümüş kadehler ve billür sürahiler dolaştırılır. Onlar gümüş beyazlığında, billür berraklığında kaplardır ki, sakiler onları herkesin iştahına göre doldurur. Orada onlara zencebil katılmış, şerbetlerle dolu kadehlerden içilir. O zencebil, bir pınardan çıkar ki, adına selsebil denir. Etraflarında, ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Onları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın. Nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Ve gümüş ziynetlerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir şarap içirir. İşte bu size bir mükafattır. Gayretiniz boşa gitmemiş. Böylece karşılık görmüştür. Muhakkak ki biz Kur'an'ı sana peyderpey indirdik. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve kafire aldırma. Sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Uzun kısmında da onu tesbih et. Onlar dünyayı sever önlerindeki pek şiddetli bir günü ise bir yana bırakırlar. Onları yaratan ve azalarını birbirine sapa sağlam bağlayan biziz. Dilediğimizde de onların yerine başkalarını getiririz. İşte bu ayetler birer öğüttür. Dileyen, Rabbinin rızasına ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz. Şüphesiz ki Allah, her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar. O, dilediğini rahmetine eriştirir, zalimler içinse pek acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun peş peşe gönderilen meleklere ve rüzgar gibi esip her tarafa yayılanlara ve bulutları yeryüzüne dağıtanlara ve hakla batılı ayıranlara ve tevbe edenler için bir özür inkar edenler için bir tehdit olmak üzere peygamberlere vahi getirenlere Size va dolunan muhakkak gerçekleşecektir. Yıldızlar karardığında gök yarıldığında Dağlar dağıldığında Peygamberler ümmetleri hakkında şahitlik etmeye çağrılır. Bu şahitlik hangi güne bırakıldı? Hüküm gününe. Hüküm gününün ne olduğunu bilir misin? Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Daha öncekileri de helak etmedik mi? Sonra arkadan gelenleri de onlara katarız. Mücrimlere biz işte böyle yaparız. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Sizi hor ve hakir bir sudan yaratmadık mı? Sonra o bir damla suyu, belli bir vakte kadar sağlam ve korunmuş bir yer olan anne rahmine yerleştirdik. Biz bunu böylece takdir ettik ve kudretimizle yarattık. Ne güzel bir takdir edici, ne büyük bir kudret sahibiyiz biz. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Canlılar içinde, ölüler içinde biz yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı? Onda yüksek, sabit dağlar yarattık ve size tatlı bir su içirdik. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Üç parçaya ayrılıp, sizi her tarafınızdan kuşatacak dumana gidin. Bir duman ki, ne gölge verir, ne de alevden korur. Saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar. Her biri sanki birer sarı devedir. Yazıklar olsun, o gün yalanlayanlara, o gün dillerinin tutulduğu gündür. Özür dilemeleri için izin de verilmez. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. İşte hüküm günü budur. Sizi de, sizden öncekileri de bir arada toplamışızdır. Kurtulmak için bir hileniz varsa, haydi bana hilenizi yapın. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Takva sahipleri ise, gölgeler altında, pınar başlarında ve canlarının çektiği meyveler arasındadır. Yaptıklarınıza karşılık, şimdi afiyetle yiyin ve için. İyilik yapan ve ihlasla kullukta bulunanları, biz böyle mükafatlandırırız. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Dünyada biraz yiyip nasiplenin, muhakkak siz mücrimlersiniz. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin dendiğinde eğilmezler. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. Kur'an'dan sonra onlar hangi söze inanacaklar?